Radyo Burası 94.9 son derece hengameli bir geçen bir yoğun yayının ardından şimdi biraz daha sakinleşerek devam edebiliriz. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayındayız. 10. yıldayız ayrıca ve bu 10. yılında 8. gününün ortalarına da varıyoruz. Biraz gecikmeli olarak Tülin Özen ve Seren Yüce'yi stüdyoda konuk ediyoruz. Oyuncu Tülin Özen ve yönetmen Seren Yüce stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Beklettiğimiz için de biraz kusura bakmayın. Yok, diyelim. harika bir yerde bekledik. Evet. Çok keyifliydi gene. Yeni avluda bekledik. Avlumuz evet. evet. Koridorumuzun yerini almasını bekliyoruz. Evet, sizi başka vesilelerle e, tanıyoruz. Bazı başka Mesleki açılardan da, işte çoğun, çoğunluk filminden de biliyoruz. Ama burada bir de Açık Radyo dinleyicisi ve destekçisi konumunuz var. Konuşun. <gülüyor> <gülüyor> Ağır bir top attınız şimdi. Yani Açık Radyo benim herhalde ilk senelerinden beri takip ettiğimi zannediyorum. Yani 90'ların sonlarından... Yani ben okuldaydım çünkü o zamanlar. Sen o zamanlar doğmuş muydun? Ben o zamanlar evet maalesef doğmuştum. <gülüyor> ee, o yüzden de böyle bir e, okul tadı da vardır benim için yani hani açık radyonu dinliyor bir dinleyicisi olarak. Ee, sen türin kendi maceranı biraz <gülüyor> anlatabilirsin. Yani, yani bana atıyorsun. O kadar uzun zamandan beri var yani. Ya ben de var evet <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Hı <gülüyor> hı. Dediğim gibi yani ben üniversite zamanımda hatırlıyorum çünkü ben üniversite Ankara'da okudum. Yazın buradayken hani çalışmaya başladığım zamanlara da denk geliyor. Ee, o zamanlardan arabada dinlediğim zamanlarımı şimdi de hatırlıyorum. En keyifli dinlenen yerlerden biri ama arabada, araba. evet. Ya yani muhtemelen işe gidip gelirken çok güzel dinleniyorsunuz diye düşünüyorum mesela bir de açık radyo tabii ki çekmediği için gibi böyle şeyler söyleyebiliyor muyuz? Ya her şeyi söyleyebilirsiniz mi? bak telefonda çaldırıyorsunuz bu Çok ana amacımız oldu. bu işte hı hı. bu her çalan telefon bir desteğe dönüşebiliyor. Harika ilk aradınız <gülüyor> ee, mesela benim de eve taşınacağım zaman ya da başka bir yerde kalıyorsam en büyük dertlerimden biri 94.9 lütfen yani lütfen olsun ...ya da hani eve yeni bir müzik aleti... ...bir radyo bir şey aldığım zaman... ...ya çekmeyecek biliyorum çekmeyecek diye ...o antenle yaptığım mücadele ve şey... ...ama değersiniz... ...çok güzel bir şey yani. Çok, yani, çok eski dinleyicilerimizden... ...ve sonradan da programcımız da olan... ...Akın Yılmaz'ı davet ettik... ...bir kez daha bu... ...sabah onunla konuşuyorduk... ...ve esas olarak... ...kendisi... ...şeyi de maruf zaten bize ilk senelerden yazdığı mektuplarda akın şey diyordu. Ağaca da çıkmışlığım vardır ve ev e, kiralık yeni ev ararken evet. öncelikle cebimde bir radyo götürüp emlakçıyla konuşurken bir dakika bakayım buradan alıyor mu açık radyo diye böyle bir e... Ya hani gülmüyorum bile derdini anlıyorum gerçekten <gülüyor> hiç böyle bir anekdot tadı değil benim için. Gerçekten hani o evin işte yatak odasında mı çekiyor? Salonunda ne olur lütfen diye böyle yeni taşındığındaki o şeyim e, ben yani çabamı cızırtılı dinlemek diye bir şey de var açık radyo yani evet ama o cızırtı bir yerden sonra böyle iyice kalmak. büyüyor <gülüyor> evet, iyice büyüyor o cızırtı böyle şimdi, o telefonda kesiliyor lütfen yeniden <gülüyor> lütfen yeniden buffering lafını <gülüyor> böyle görmek sürekli hadi artık evet. hadi şimdi bunun çeşitli sebepleri var bizim olanaksızlıklarımızın da başlangıç dönemlerinde böyle bir şey vardı ama daha sonra da Hakikaten sadece bizimle ilgili olmayan tarafları da vardı. Özellikle birkaç, geçen ay, birkaç hafta süren internet kesintisi bizimle ilgili değildi. Ama biz tabii kendimizi kırbaçlayıp duruyorduk. Ne yaptık, ne, neden oldu diye ve bulamadık sebebini. O zaman bir kez daha anladık ki yaptığımız iş çok ciddi ve sorumluluk gerektiren bir iş. Çünkü mesela şey yazdı yani biraz daha ses ve nefessiz bırakırsanız ıssızlığın ortasındayım. Yani. <gülüyor> Uzakta başka bir şehirde <gülüyor> hatta başka bir ülkede yaşayan birisi yazmıştı. Ya ıssızlığın <gülüyor> ortasında daha fazla bırakamazsınız beni filan diye feryatlar geldi. <gülüyor> evet. Ama mesela sonunda da çok hoşta bir iki mektup daha aldık mail aldık. ...yaşasın işte döndü diye... ...biz şirketle konuştuk... ...çok zorlu oldu... ...bizden kaynaklanmıyordu bu... ...son internet meselesi... ...daha önce bizden kaynaklanan pek çok şey de vardı ama... ...sonunda birisi Cezayir'in... ...Bayca... ...kasabasından yazdı <gülüyor> ve... ...tamam işte bu dedi... ...şimdi mağrip güneş doğdu... ...ben... <gülüyor> Nihayet tekrar ıı, açık haklıya Evet Sesime kavuştum. açık hakikaten. Yok yani. evet. Yurt dışında gerçekten böyle bir dost hissi kesinlikle oluyor mesela. Yurt dışına çıktığımızda da böyle hani... Nerede olursa olsun bayağı dost hissi yani. O saatte orada onlar var ve konuşuyorlar. Ve bizim için işte hani... Benim için oradalar hissi var. O çok bence özel bir şey. Hani siz yaşıyor musunuz onu da bilmiyorum ama... E, ben de dünyanın birçok hani gittiğim her tarafında Şili'de de dinledim, Amerika'da da dinledim, Katar'da da dinledim. Vardınız yani hmm. veganımdaydınız ve yalımdaydınız hani ve o saatlerde oradaydınız. Ve çok çok güzel biriz, dost biriz. Onun evet. için iyi ki var. İyi bir coğrafyaymış. Şili, Katar. Oh. Katar, Amerika <gülüyor> ya da ne bileyim. hani Bu böyle hatırladığım <gülüyor> enteresan yerler. Onun dışında evet. her zaman var. Bir de böyle hani Uyumadan önce var, sabah kalktığında var falan gelmiş. Ya evet Biz Açık gazete şeyleri olarak, <gülüyor> <gülüyor> fanları o, olarak. O nasıl yattığınıza da bağlı. Ama ö, bence bu mevzu konuşmaya devam edeceğiz ama... ...önce getirdiğiniz müziklerden de birini çalalım şimdi. Buyurun. Ne siz Tülin'den... Ben Mehmet Atlı diye bir... Müzisyandan bir CD getirdim. Onun dördüncü şarkısını istiyorum eğer mümkünse. Tabii ellerinde. Aa, be beşmiş çok özür dilerim. <gülüyor> Bizim ekip camın ardından duruma müdahale etti. Ee, parçanın adı nedir? Parçanın adı nedir acaba? Diye. <gülüyor> <gülüyor> Şinonino diyeceğim ama doğru olacak mı acaba? Doğruymuş harika. Evet onu dinliyoruz ama dinlemeden önce sizin sesinizden de telefonu bir anons ederseniz desteği destek çağrı için destek çağrıda bulunursanız evet telefonu verirseniz lütfen 0212 343 41 41 343 41 41 Ne zann yani virito, ama yine ne zann yani virito? Çimim vars perişano, vereni madurepe. Benere neresa neaysa rojim neaysa ki sabu ki sabu ki ki ki Ben kendi ne buyanım, şen oş, şen oş, şen oş, şen ki sevki sevki memur peçavu vakte racho Wesi meremeno Minno nino nino minno nino Hewnim min nino Nożan bi to mi Evet Açık Radyo'da ne dinledik? Mehmet Atlı. Mehmet Atlı ilginç bir yani ben ilk defa du duyuyorum. Kürt bir müzisyen galiba Selin'in bana getirdiği bir CD'di o. Evet, ne ben diyorlar. Bir Diyarbakır gezisinde konserine gitmiştik biz onların yani onun daha doğrusu. Hakikaten çok başarılı. Evet <gülüyor> evet çok <gülüyor> çarpıcı yani. Bu gene yani daha caz aslında albümün evet, geri evet. kalanı evet. bu daha şey daha geleneksel ya şey bir tanı ama yani çok güzel bir albüm. Evet iyi bir düzenleme olarak da. Evet evet bu çok naif ve güzel bir şeydi yani düzenlemedi bence. Evet, Ama şeydi. geri kalanı da çok güzel albüm. Evet, tavsiye edilir işte böyle şeyleri karşılıklı olarak konuşup öğreniyoruz. Biz de öğreniyoruz. Çok hoş yani Tülin Özen ve Seren Yüce ile beraber olduğumuzda hatırlatalım. Bir kez daha açık da 94.9 aynı zamanda da açık noktacom. Hatta açıkradyo.com.tr bütün hepsini de verelim ve şeyi de bir kez daha hatırlatalım. Dinleyici destek projesi bundan 10 yıl önce başlamış bir proje. İşte çok sayıda örneği olan bir model de değil aslında. Açık Amerika Birleşik Devletleri'nde Pacifica Radio'nun var. Bir de işte... NPR dedikleri, National Public Radio gibi radyolar var. Onlar reklam almıyorlar ama bunun karşılığında işte dinleyicilerin desteğiyle <gülüyor> devam ettiriyorlar. Bizim farkımız tabii Türkiye'de radyo-televizyon yasası anonim şirket olmayı zorunlu kılıyor. Evet. Onun için de bütün radyo ve televizyonlar gibi biz de anonim şirketiz açık radyo olarak ama bununla birlikte çok başından beri zaten kolektif bir efor olarak kuruldu. 90 küsur ortağı var. 92 orta, 3 aşağı 5 yukarı aynı paylara sahip. Yani hiç patronu yok. Büyük hissedarı yok. Sadece Rütü'nün zorununu kıldı. Radyo, televizyon yasasını zorunlu kıldı. İşte hızlı makraba olunca onları... Sözüm ona tekel olmasın diye gösteremiyorsunuz filan. Onun dışında ama herkesin eşit payı olan bir radyo yani yüz kişilik bir şey. Ve bu başından beri zaten karamacı amacı gütmeyen böyle bir dünyayı birazcık daha iyi bir yere götürebilecek bir şey olsun diye yaptığımız bir kuruluştu ama daha sonra zaten hem de Açık Radyo'nun yani yönetim kurulunda da genel kurulunda daha doğrusu önemli şirketin kar amacı gütmeyen ve kar edecek olursa da bunu kendi iç kültürel şeylerine döndürmeyi, döndürmeyi amaç. amaçladığını da yazdık yazılı olarak da çok uzun seneler önce ve hep böyle devam ediyor ama 10 seneden beri ben düşün geri dönüp bakınca da şimdi şaşırıyorum doğrusu. 10 sene böyle bir şeyin devam etmesi ve üstelik de çökmeden, yavaşlamadan hatta artarak da devam ediyor olması geçen seneye göre daha iyi. Mesela bu seneki 9 günlük şeyimiz. Sizin gibi artarak devam ediyor. Evet, destekçilerin yani, de sayesinde kolektif bir efer olarak devam ediyor. Bu çok evet müthiş bir şey. Evet ama ihtiyaç da artıyor zaten. Yani o kadar e, bunları bulabileceğim şey başka bir yerde yok hissi o kadar çok var ki zaten çok büyük bir ihtiyaç haline geliyor. Her şeyimizi kaybediyoruz çünkü işte hani e, ne bileyim festivalle festivalin ilk gününde emek yıkılmaya başladı. Hani bizim için özel olan çok fazla şey var ve Bunların hepsinin gittiğini görüyoruz. Hani böyle sinemalarımız gidiyor, tiyatrolarımız gidiyor, birlikte buluştuğumuz yerlerimiz yerler gidiyor. Hani alışveriş merkezlerine gömülmeye başlıyoruz. Gerçekten bir kapı arayışı ve şey ve ihtiyaç arttığı için bence destekler artıyordur zaten. Evet, bir ova bir de daha önce arkadaşlarla da buraya gelen konuklarla ve. ...gazeteci, yazarlar, düşünür... ...arkadaşlarımızla da konuştuğumuz... ...başka bir yönü de var ama... Tülin. ...yani... E, ...mücadele de büyüyor... ...büyüyor, evet. yani, büyüyor büyümesi yani, gerektiğini daha da çok hissediyoruz... ...işi işte yani artık... ...her şeyi kaybederken bir yandan da ciddi bir... ...taban e, hareketi... ...mesela iklim konusunda ben Türkiye'de... ...uzun zamandan beri bu işin... ...parçalarından biri olmaya çalıştım... İlk defa bir manifesto mesela gezegen elden gidiyor diye bir manifesto kaleme aldık arkadaşlarla birlikte ve buna razı gelemeyiz dedik. İşte o hükümetin de siyasi karar alıcılarında işte meclise bir dilekçeye dönüştü bu ve yenilenebilir enerji şeyiyle. Yani tutarlı, istikrarlı politikalar uygulamak zorunda olduğunu Hı. hatırlatan ve bunun peşini bırakmayacağımızı, talep edeceğimizi e, nereye kadar bastırmamız gerekiyorsa oraya kadar gideceğimizi söylediğimiz bir manifesto kalime aldık. Ve buna çok önemli e, toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden kamusal aydınlar, müzisyenler imza attılar. Ve daha da hoşu bu, bunu basın toplantısıyla açıkladığımız zaman pek çok çeşitli kesimlerden eğilimlerden hatta din, din temsilcilerinden hı hı. de gelen sendikalardan büyük destekler geldi. Ve ana amaçlarımız bu olmasa da dediler işte ana dilimiz unutturuluyor diyen mesela bir federasyon. Hı hı. Ama gezegen olmazsa ana dilin peşinde koşmanın da pek Maalesef. bir anlamı kalmayacak dedi ve bütün üyelerimiz de arkanızdayız. Bu manifestonun arkasındayız dedikleri. Yani böyle bir iklim bilincinin ve hatta bu yönde bir iklim hareketinin Doğduğunu hissettiren, doğup e, gelişmekte olduğunu hissettiren şeyler var. Onun için sen e, yani bazı şeyler kayboluyor dediğin zaman elbette ve çok ciddi bir kayıp ve bir, ciddi bir tehlike var. Başta çevre meseleleri olmak üzere, e, gem, e, Yani şey e, gezegenin durumuna ilişkin. Buna karşılık da e, işte bu, bu şeyde de mesela e, İspanya'daki indignados ya da Arap e, bahar. Baharı gibi şeylerde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de müthiş şeyler oldu. Hı hı. Yani o kupa hareketi falan. Yani büyük de bir umut verici mücadele yaygınlaştığını görüyoruz. Ve açık radyonun da tam böyle bur, burada bir kavşakta durması. Bir dinleyicimizin de yazdığı gibi işte ses verip düşünceyi eyleme dönüştürmekte bir rol oynayan bir noktada olması durumu durum var. Yani bu da sayenizde işte hep beraber yapabileceğimiz bir şey ancak. Evet, bir de hakikaten büyüdüğünü de hissediyoruz yani açık radyonun. Bir de sonuçta hani ben şimdi kendi gözümden baktığımda bir arkadan da bir yeni jenerasyon geliyor ve onlar da hani çok daha açık fikirli ve daha e, bilinçliler. Yani belki de bizim o zamana göre olduğumuza göre ve yani bu burada bence yani Türkiye'de ki bunun çok büyük sebeplerinden bir tanesi de Açık Radyo'nun yarattığı etki olduğunu da ben düşünüyorum kendi. Bu Süper zaten eğer böyle bir bu gerçek ise ki ben de bunu hissediyorum. Çünkü asıl sorun şu anda yaşayan, dünya yüzünde yaşayan sizin sorunuz asıl. Yani genç, genç jenerasyonun. Yani bizim kuşak ve bizden önceki bizim babalarımızın kuşağı... Ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Hani? Evet, evet. Eski yeni ahitte dendiği gibi onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlardı dedikleri bir durum. Ama şimdi e, biz biliyoruz ve bunu değiştirmeye çalışıyoruz ama asıl büyük yük ne yaparsanız yapın bunda sorumluluğunuz olmadığı halde fazla sizin sırtınızı da yapacak bir şey yok yani. Onun için. Bu son kuşak, son fırsatımız aslında dünyayı düzeltmek için. O yüzden elbirliğine, yani bu o zaman Seren'in söylediği çok önemli bence. Evet, çok daha Gençliği. bilinçli. Ve... Ben de katılıyorum gençliğin Hı. şeyine. Sen ne diyorsun? Ben katılıyorum. Katılmaya da devam edeceğim. Yani e, gerçekten işte açık radyonu yarattığı en büyük şeylerden biri bu. Diyalog kurabileceğimizi ve umut edebileceğimizi ve değiştirebileceğimizi çok net söylüyor. Beni böyle sürekli yani her açık gazete programı iki ucağı götüren bir program mesela. Hani böyle açıp hadi söyle, hadi söyle ne var, ne kadar kötü şey var diye başlıyor böyle bir hafif Daha bir, ne bir entel arabeski <gülüyor> şeklinde başlayıp yine ama sonunda her zaman bir umutla bitiriyor. Çünkü yani. mücadele var. Yani her açık, yani ben mesela açık gazeteyi dinleyenlere işte çok dinliyoruz diyoruz diyenlere ben de Allah kolaylık versin diyorum. Aynen ama öyle. E hepsinde bir e, temel alternatifin e, mücadelenin de bulunduğunu şimdi konuştuğumuz gibi burada var bu yani, hakkı, yani inanılmaz mücadelelerden hem Türkiye'den hem de dünyada hı hı. yani işte İspanya'daki, Tunus'taki, Mısır'dakini yakından takip ettik hatta evet. ta Irak'ın işgaline giden günlerde de muazzam şeyler oldu engellenemedi başka bir mesele ama milyonlarca insan olmayan bir savaşa başlamadan önce karşı çıktı. Hayır bu, dediler. Bu canım. inanılmaz bir şeydi yani ve onun parçası oldu. E şimdi daha da e, kuvvetli bir gövdenin göverdiğini ve yükseldiğini görüyorum ben. E, gençlik e, muazzam önemli. Yani tek şansımız hakikaten dediğimiz. Ne çalıyoruz? Bakın e, ah, telefonlar. Telefon, benim, telefon, telefon geldi. geldi. Yaşasın, Yaşasın telefonlar. E, şimdi Jack White Blunderbuss albümünden Weep Themselves to Sleep şarkısı geliyor ama şarkıya girmeden önce ne yapıyoruz? Evet, e, telefon numaramızı telefon söylüyoruz. söylüyoruz. söylüyoruz. 0212 343 4141 Evet Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete, ne Açık Gazete? <gülüyor> <gülüyor> açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayına devam ediyor. Sondan bir önceki günün ortalarını bulmuş vaziyetteyiz ve Tülin Özen ve Seren Yüce ile konuşuyoruz sohbet ediyoruz ve ben e, mikrofonların açık olmadığı zamanda da konuş sohbeti sürdürdük ve uzantıları olarak da şey söyledik yani artık şikayet etme zamanı değil e, dönüşüp e, bayağı kitle halinde taban hareketine dönüşmenin e, zamandır Çünkü zaten zaman az e, dar zamanda hakikaten kısa paslaşmalar ve genç neslin genç kuşağın, üzerine binen e, müthiş bir e, tehlike ve sorumluluk var. Ha, hak etmedikleri kadar ağır bir sorumluluğu yüklüyoruz. Yükledik yani hı hı. bu tüketim tarzıyla ve özellikle bu enerji peşindeki akıl almaz daha daha daha fazla şeyle koşturmanın zamanında. Ama bence bu dönüşümün izleri de hem dünyada hem de burada görünüyor. Yani bizim aldığımız birkaç mektup da bunu gösteriyor. İlk defa böyle boşverin artık konuşmayı. Nasıl yapacağız. Birlikte yapabilecek güce sahibiz diye. Ve benim kanaatime göre bu son derece etik de bir mesele, temel bir kriz. Çünkü olanağımız var hala dönüştürebilecek. Evet. Yani yenilenebilir enerjilerle güneş, rüzgar, jeo termal ve biyokütle işte neyse adları ve buna yatırım yapmak suretiyle döndürebiliriz bu felaketten. Ama bunu bilerek döndürmezsek bu büyük bir ahlaksızlık ve büyük bir adaletsizlik. Hele yani sizlere de öyle sizin çocuklarınız Sonrasında doğmamış da, kuşaklar için yani böyle bir kontrat yok yani. Evet benim uzunca bir müddet böyle işte açık gazeteyi izleyip izleyip sizi suçladığım şeylerden bir tanesiydi böyle Eyvah. işte doğmamış çocuklarımın katili Ömer Madre falan diye bir takım şeyler söylüyordum ama gerçekten o umudun olduğunu da açık radyodan anlıyorsun. Yani burayı dinlediğinde anlıyorsun evet sorumluluğun olduğunu anlıyorsun bunun için dünyanın her tarafında uğraşıldığını anlıyorsun ama. Ve bunun için imkanın hala olduğunu, bunların ne olduğunu, bir takım işte rüzgar enerjisi ise işte yani her şeyi buradan duyuyorsun. Bunların hepsi böyle tazeliyor seni, yeniliyor ve gerçekten burada bir ağ oluşabileceği hissi var. Hani o bütün o Arap Baharı şeyin falan da hani bütün o... E Serenin dediği gibi insanlar artık bilgili ve bunları edinmenin yollarını da biliyorlar. Dediğin şeyi de buradan görüyorum mesela. Ben buradan öğrendim. Açık radyo'dan öğrendim. Bunun bir nasıl bir iletişim sorunu da olduğunu, nasıl yalnız bırakıldığımızı ve aslında işte açık radyo hayır yalnız değilsiniz biz buradayız. Gelin konuşalım dedi bana. Hani Tülin üzülme. Bak biz de buradayız dedi bana yani. Bunu hani bayağı canlı canlı ben her seferinde kulaklarımla duyuyorum. Onun için çok ...çok önemli ve çok bir de, <gülüyor> özel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Yani sizin... E, yani ...Açık Gazetenin dışında da... Hani ...yapılan programların... ...genel bir bilinç, bakış açısı olarak da... ...belli bir söyleme ve duruşu olduğu için... ...yani hani o böyle... E, ...dinledikçe de aslında insanın içinde... ...büyüyen de bir şeye dönüşüyor. Yani hani bu işte bütün... Yaptığımız harcamalar, yaşam tarzlarımız, işte yaptığımız alışveriş, işte elektrik kullanımı, bilmem ne, Sadık. tüketim. Sağlık, teknoloji, evet, hepsi. Yani böyle yani her konuyla da alakalı bir şekilde bir açıklayıcı bir program işte hani bu gönüllü destekleyici, destekçilerin yaptığı programların böyle onların da çok büyük etkisi var yani hani. Tamam onun hani işin en temel şeyi açık gaz dedi diyor. Hani oradan çok besleniyoruz ama hani onlar bunun ama haricinde programlardan bir ama açık dergide de kıyamet kopuyor. İşte bütün bu kültürel nasıl sanat evet. yaratıcı yani <gülüyor> sanatçı değiştirir aslında dünyayı. Yani Evet evet. İşte onu diyorum yani hani sadece şeyle alakalı olması da gerekmiyor yani hani böyle işte kapitalizm hani bir, hep böyle dert ettiğimiz büyük politik mevzuların dışında da hani hayat tarzı olarak da böyle bir takım bir şey var, bir bilinç var e, radyoda ve hani o böyle çok hissediliyor. Yani çaldığı müzikler hani her zaman herkesin seçtiği seçimler işte çalınan müzikler işte alınan konuklar vesaire filan falan hani böyle bir... Yani çok çeşitlendiği, çok hızlı renklendi. da geçiyor tabii. Evet. Yani dinleyerek aynı hani çok zaman kazandırıyor bize bir aynı zamanda ve yani bir sürü bilgi de geliyor oradan. Yani o anlamda da çok bence önemli büyük ve durduğu yerde önemli. Yani. Evet, Hı. radyo olması da tabii çok. Yani bunun kulaktan <gülüyor> olmamız yani herhangi bir görselle bütünleştirmeden gerçekten senin kulağına geliyor yani çok olması da yaşanıyor yani. çok direkt bir etki oluyor. Evet yani ortak alanın ortak değerlerin bir kısmının çoktan kaybolmuş veya kaybettirilmiş nasıl isterseniz bakarsanız değerlerin mutlaka özenle üzerinde, üzerinde titreyerek sahip olmamız, onlara onları korumamız yani bir takım böyle komünal diyebileceğimiz yaşama alanları, ortak yaşama alanlarını muhakkak başta şeyler çevre olmak üzere muhakkak korumamız gerektiğini birbirimize sürekli olarak söylediğimiz bir şey. Yani bu mesela buraya yeni stüdyolara taşınırken de çok kolektif bir şey yapabildik. Pek çok yani programcılarımızdan işte Cem Sorguç mesela bütün mimari bürosunu aslında müzik programı yapıyor ama Burayı tasarlayan ve kendi elemanlarını da koyan yanında beraber çalıştı ekibindeki Tolga Yağlı da zaten ekibin bir parçası mimari ve birlikte birçok destekçimizden de aynı de bazı şeyler olarak yaptık işte plaketi ben benim oğlum yapıyor diyen de plaket yaptı hı hı. getirdi filan. Yani klasik anlamda bir imece demek istemiyorum ama bu kolektif yaşama, ortak değerleri paylaşma, empati duyabilme ve karşısındakinin derdini dinleyebilme duygusunu çok iyi yansıtan bir taşınma gerçekleştirdik. Onun için de kendimizi bu yeni yerde çok iyi hissediyoruz. Evet çok güzel yeni yerinizde. Peki galiba bitirmek zorundayız. Çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğunuz için. Tülnözen ve Seren Yüce son ederiz. bir parçayla çıkabiliriz herhalde neyi seçmiştik? Ben Rodriguez Film Festivali'nde izlediğim bir film bir belgesel Searching for Sugarman diyeyim. Hı -hı. Orada Amerika'da çıkan bir şey var müzisyen var iki tane albüm yapıyor. Ve sonrasında hiç satmıyor albümü. 6 tane falan satıyor. Yani oradaki yapım şirketinin söylediğine göre. 6 tane falan sattı herhalde diyor. Sonra bir şekilde Güney Afrika'ya sevgilisini ziyarete gelen bir kız yanında onun planını götürüyor. Ve Güney Afrika'da bir ekol oluyor. Ve Güney Afrika o zamanlar çok büyük bir sansür ve şey altında olduğu için hiçbir şeylerini ifade edemiyorlar aslında. Ve o adamın müziğiyle bir şeylerin ifade edilebileceğini müzikte görüyorlar. Bir, bir sosyal, harekete sosyal harekete dönüşüyor. Sosyal harekete dönüşüyor. Birçok müzik grubu var. Ve Güney Afrikalılar sonra yıllar sonra nasıl tanımazsınız Rodriguez diye çok şaşırıyorlar. Uzatıyor muyum ben? Çok üzgünüm. Yok <mi? gülüyor> canım. Bilmiyoruz. Çok şaşırıyorlar. Sonunda e, Ay aşk olsun sana. <gülüyor> e, ve e, sonrasında bu adamın peşine düşüyorlar aslında. Hani Sonrasını anlatmayayım. E, ama muhteşem e, şeydim. Yürek veren bir e, belgeseldi gerçekten insana. Sen ne yapmak istiyorsan yap. Ünlü olmak zorunda değilsin. Herhangi bir şey olmak zorunda değilsin. Herkesin tanıması ve billboardlarda olmak zorunda değilsin. Ama eğer yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyorsan birilerine muhakkak ulaşıyorsun. Ve seninle aynı kafadan bunu paylaşabiliyorlar. Ve hatta bu hiç bilmediğim yerde bir akım ve bir e, sözcü olabiliyorsun. Gibi bir, böyle bir hissi veriyor. Evet. ve e, hani, Adam da sonrasında ünlü olmanın peşine düşmemiş yani kendi işini yapmaya devam etmiş herhangi bir şey. Evet, bütün meselede bu galiba zaten sık sık çeşitli programlarda da söylediğimiz yani sıradan insanların birkaç kişinin tarihi değiştirebilmek için cesaret göstermesiyle ilgili evet. bir şey aslında bundan ibaret. Ve tarih yalnız bu, böyle değişiyor yani öyle görünüyor evet o zaman ondan bir şarkı çalmak istiyorum I Wonder ve telefon evet. numaramızı da rica ederim çok teşekkür ederiz dinleyici destek hattının numarasını veriyoruz 0212 343 4141 41 times you've been had and I wonder how many plans have gone bad I wonder how many times you had sex. Wonder, don't you